Yuhanna 20. Bölüm Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdel'li Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. ''Rabbi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz.'' dedi. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin baş ucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e Kadın, niçin ağlıyorsun? Diye sordular. Meryem Rabbim almışlar. Dedi Onu nereye koyduklarını bilmiyorum. Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, İsa'nın orada, ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa Kadın, niçin ağlıyorsun? Dedi Kimi arıyorsun? Meryem onu bahçıvan sanarak Efendim Dedi Eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım İsa ona Meryem Dedi O da döndü İsa'ya İbranice Rabbuni Dedi Rabbini öğretmenim demektir İsa, Bana dokunma, dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum. Mecidelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, Rabbi gördüm, dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı. Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalı iken İsa geldi. Ortalarında durup ''Size esenlik olsun'' dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara ''Size esenlik olsun'' dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek Kutsal ruhu alın. Dedi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. 12'lerden biri ikiz diye anılan Thomas İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona Biz Rabbi gördük dediler. Thomas ise Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe Çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça Ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam Dedi Sekiz gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler Thomas da onlarla birlikteydi Kapılar kapalı iken İsa gelip ortalarında durdu Size esenlik olsun Dedi Sonra Thomas'a Parmağını uzat. Dedi. Ellerime bak. Elini uzat. Böğrüme koy. İmansız olma. İmanlı ol. Thomas ona, Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. İsa, Beni gördüğün için mi iman ettin? Dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. İsa, öğrencilerinin önünde... Bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.